İyi haftalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının hukuku programındasınız. Hoş geldiniz. Ben Murat Lostar, Anniye Tansu. Bugün iki konuğumuz birden var. Var. Ee, sonradan gelen konuyu ben <gülüyor> takdim etmek istiyorum. Çünkü avukat Tuğrul Sevim bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku dendiğinde Türkiye'de bugün... Ee, ...ikinci konuğumuz Sayın Vedat Gürer'den sonra... ...benden kıdemli, önce gelir. Yok. ...kıdemli... <gülüyor> ...kıdemliler varken... Evet. ...ama Tuğrul Sevim'i... ...özellikle ben anons etmek istedim... ...çünkü... ...Bilgi Çağının Hukuku programına... ...o bir kere daha konuk olmuştu... Evet. ...o zaman <gülüyor> yüksek lisans öğrencisiydi... Evet. ...hatta hocası Leyla Keser Berber'le... ...birlikte gelmişlerdi... Evet. ...böyle cin gibi... İnanılmaz yaratıcı tamam. sorular soran konuları yokuşa sürüp tekrar düze çıkaran inanılmaz bir şahsiyetti. Dedim bu çocuktan iş çıkacak. Teşekkür Ve çıktı. <gülüyor> Ve ne, çıktı. Daha çıkmadı. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> bir programı görelim bakalım. Değil ne, mi? Ne, ne çıkacak bakalım. Vallahi ben kefilim. Ee, Tuğrul Sevim'i özellikle davet ettik. Çünkü e, bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku alanında Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu yana yani yılın başından bu yana ne gibi yasal düzenlemeler yapıldı, hangileri sürüncemede ya da nelere niyetleniliyor o konuda e, görüşünü alacağız, gözlemlerini paylaşmasını isteyeceğiz. Çünkü bildiğim kadarıyla. Ee, bu gibi kanunların hazırlanması için kurulan bazı komisyonlarda şahsen görev aldınız. Evet aldınız, mümkün. Mertebe e, Hı -hı. davet Neyse, Ben söyleyeyim. çok reklam yaptım. Çekiliyorum. <gülüyor> Mikrofon sizin. Eee Öncelikle teşekkürler. Hakikaten düşünüyorum da e, ben de aralarda eskiden ne kadar uzun ve güzel saçlarım vardı e, kanadını göstermek için e, böyle internetten eski programın şeyini, sayfasını bulup oradaki fotoğrafı insanlara gösteriyorum. E, ben, benim için de çok... Ben araya gireyim bir bu deneyim. bir radyo televizyon değil. Ee, ...zannetmeyin kel bir Tuğrul Sevim olduğunu yani <gülüyor> şu anda da... <gülüyor> ...şu anda da bol evet. saçlı da evet. o zaman daha böyle bir Van Halen gibi bir şey halindeydi tabii ama... ...neyse efendim... Kaç yıl önceydi Tuğrul? Ee, dokuz sene oldu. Dokuz sene oldu. Oldu mu? Hmm. Öyle bir yaşlanma durumu oldu. Neyse ben çok <gülüyor> şey yapmadan çok kısaca e, ne oldu geçen sene... ...iki tane önemli tasarı üç tane... Ee, tasarı var. Ee, bir tanesi Türkiye'nin koruması hakkında kanun hazırlandı, meclise gönderildi. Ee, mesafeli sözleşmelerle ilgili yapı doğrudan değiştirilmedi ama finansal servislerle ilgili mesafeli sözleşmeler yapabilme imkanı geldi. Bu Avrupa Birliği'nde de iki tane ayrı direktifte işleniyordu. Bizde bir tanesi çevirmişti. Diğeri gelmemişti. Onun doğrudan çevresini içeri soktular. Bize ne faydası var? Ee, önceden bankacılık kanunun ve ikinci mevzuat sebebiyle yapılamayan e, ...imzalı olması gereken bazı işlemleri e, şey yapabileceğiz artık doğrudan ele mesafeli sözleşmelerle yapabileceğiz. Hala daha e, gidip mesela ilk hesap açma işlemini hala yapamazsınız masak mevzuatı yüzünden mümkün değil. Ama zaman içerisinde değişecektir. Çok önemli bir adım. Bu taslaktan sonra e, geçiyor olacak. E, i̇kincisi elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı. Ee, inanılmaz bir şekilde hala şeyde meclis gündeminde tekrar tekrar hani ilerliyor geri geliyor sırası değişiyor. Geçen sene çünkü bütün çalışmalar bitirildi. Ee, baktığınız zaman hani elektronik ticaretle ilgili neredeyse hiçbir şey düzenlenmiyor aslında. Ee, çünkü daha önce pek çok e, farklı e, düzenleme içerisinde zaten e, mehaz mehas direktifin hükümleri e, sokulmuştu. Sadece burada istenmeyen posta istenmeyen iletişim diyelim. Posta değil, inanılmaz geniş bir kavram, şey, kavram haline getirildi şu anda. Onunla ilgili bir hüküm var. Bununla ilgili bunun yasaklanması, izin almadan yapılmaması ile ilgili bir hüküm var. E, direktiften farklı olarak biz de e, basit bir geçiş değil. E, yine genelde hep yaptığımız gibi en sert e, olan düzenlemeyi yaptık. Şöyle ki, e, siz talebiniz doğrultusunda iletişim bilgilerinizi... ...biriyle paylaşsanız... ...ancak bu iletişim bilgilerine veri... E, ...iletişim yapılmasına ilişkin... ...bir rıza göstermeseniz... ...daha iyi size e, gönderim yapılamıyor. Çok basit bir örnek. Gittiniz işte... ...arabanın lastiğini değiştireceksiniz... Şey ...veyahut da bir yerde bir alışveriş yapmanız ...olsa da iletişim bilgilerini verdiniz. Daha sonra sizde ticari iletişim yapılması yasak şu anda. Avrupa Birliği'nde böyle bir... ...soft opt-in diye bir e, alternatif var. E, onu uygulayabiliyorlardı. Bizde o hiç alınmadı. O yüzden... E, ...çok sert bir geçiş yaşanacak ama... E, Tahmin ediyorum e, ciddi bir e, çalışma yapıldı e, orada bunun e, yasalaşmaması için hani e, çünkü dediğim gibi her şey hazırdı. Orada derken neyi kastediyorsun? E, Mecliste yani Meclisi hani kastediyorsun? şu anda çünkü geçmiyor çok enteresan her şey bitmişti. Çünkü hani bu pek çok sektörü tabii ki etkileyecek. Bu şekilde geçmemesi dediğim gibi softop dinle geçmesi çok çok daha faydalı olur. İnşallah mecliste geldiğinde hani gündemdeyken yine de bir değişiklik yapılma ihtimali olur. Aksi takdirde yani işleyen süreçlerde bir problem olacak. Tabii ki kimse istemiyor e, istenmeyen posta gönderilmesini. Şimdi bir saniye orada Hı. birazcık çok kısacık duralım istiyorum. Çünkü pek çok dinleyicimiz bu programın Hı. dinleyicisini yakından ilgilendiren bu konu. Sevgili dinleyenler biraz hızlıca ve oldukça da teknik terimlerle, <gülüyor> hukuki terimlerle konuşuyor. Sağ olsun sevgili e, Tuğrul Sevim. E, meali şu efendim. E, sizin açıkça izniniz olmadan kimse sizin elektronik posta adresinize, cep telefonunuza e, reklam amaçlı veya pazarlama amaçlı e, i̇leti gönderemeyecek. Mesaj gönderemeyecek. gönderemeyecek. Sizi arayamayacaklar. Faks gönderemeyecekler. Telefon Posta yollayamayacaklar. Posta yollayamayacaklar. Her şeyi ha. kapsıyor tabii. Ee, bunun aksini yapabilmeleri için kağıt üzerinde ne Hı. lazım? İzin almaları lazım. Hı. İlla bir yazılı izinden, elle atılmış, imzayla atılmış bir izinden bahsetmiyoruz. Elektronik ortamda da izin alınabilir. Ama velakin açık rızanızı yani... ...ben bana bu kanalla ileti gönderilmesine izin veriyorum... ...beyanınızı almadan ileti gönderilmesi mümkün değil. Şimdi hemen burada küçücük bir soru... ...şu andaki yasal düzenlemelerimize göre... Hı hı. ...bunun tersi olduğunda... ...bundan zarar gören, rahatsız olan binlerce insan var... Evet. ...onlar ne yapabilirler hukuken... Ee, ...dediğin düzenleme yapıldıktan sonra ne değişecek... Ee, şöyle şu anda bunu çok açık bir şekilde yasaklayan bir düzenlememiz yok ama zaten pratikte bu istenmeyen mesajlar verilerin e, kişisel verilerin e, rızanız dışında dolaştırılmasıyla elde ediliyor. Çünkü işte kocaman e-posta listeleri, e, telefon numarası listeleri var. Bunlar insanlarla paylaşılıp sonra bunlara gönderim yüklüyor. Şu gönderilme fiili değil ama paylaşma fiili halihazırda hazırda TCK'da zaten suç. Bunun hmm. üzerinden de gidilebilir. Ama biliyorsan faili, paylaşanı. Ee, tabii yani savcılığa şikayette bulursanız zaten savcılığın kendisini araştırma yükümlülüğü çerçevesinde bunu yine de bulabilir. Ama velakin hani pratikte baktığınızda çok zor. Ee, öyle bulunamıyor. Şimdi sıkıntı şurada. Kanun yürürlüğe geçse dahi zaten hali hazırda yapılan bu uygulamaların yüzde sekseni falan zaten yurt dışında. İşte mobil siyah da bununla ilgili çok çalışma yaptı. Ee, ...kanun yurt içindeki bütün düzenlemeyi, bütün e, yargılamayı yapabilecek şirketlere cezayı verebilecek yer... ...çünkü bakanlık olarak düzenlendi e, yasada da. E, ülke içi uygulamayı kapsadığı için ülke dışından gelen mesajlarla ilgili hiçbir şey yine yapılamayacak. Sektörün de korktuğu şey şu, eğer bunu böyle yapacak olursak... ...elimizde en azından temiz bir uygulama var. E, az da olsa. Bunu tamamen yurt dışına kaptırma riski var. İkincisi, yurt dışından gelenin kanıtlanamaması problem olduğu ve de... ...sağlamda cezalar var. Ee, rekabet halindeki şirketlerin bunları birbirlerinin aleyhine kullanma riski de var. Yani ben sizin adınıza ticari reklam gönderip... ...sonra şikayet edip sonra da ceza almanızı sağlayabilirim. Yurt dışından geldiği zaman izini süremeyeceğimiz için... ...bakanlık da tespit edelim de fiili duruma bakıp ceza yazabilirim. Bunun gibi uygulamada ciddi sıkıntılar doğurabilecek e, durumlar var. Ama yani e, çok net bir çözüm zaten biraz daha pratikte ortaya çıkacak... Ee, Nasıl gibi, olacak o pratikte ortaya çıkacak olan net çözümler? Ee, i̇şte bakanlığın uygulamaları bunu biraz belirleyecek. Hmm. İkincil düzenleme yapma yetkileri var. Likler. Evet, yönetmelikler. Hmm. Bir de reklam verenlerin, bu ticari iletişimi yapanların e, ne kadar etik davranacakları, ne kadar e, uygun davranacakları ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Hani burada da ama zannediyorum ki e, en azından ciddi bir kitle bu tarafa doğru kayacaktır. ...çünkü yani reklamla ilgili genel olarak zaten hani mevzuat açısından da uygulamada da belli sıkıntılarınızda... ...özellikle dijital reklam için baktığınızda... ...reklam mevzuatına uymayan ne varsa şu anda yurt dışından yapılıyor. Hmm. Sosyal medya mecrası çok fazla kullanılıyor. Ama bu reklam veren açısı içerisinde de bir sıkıntı yaratmaya başladı. Çünkü doğrudan hedef olarak onlar kullanılıyor. Aslında çok e, bu eylemlerde... Ee, ...kendi iradeleri de yok. Aradaki ajans veyahut da işte ad soru sahibi olan bu yapılar orada farklı yapılar olabiliyor. Onların iradesi dışında mecraları taşıyabiliyor. Reklam iletişimi çok farklı şekilde yapılabiliyor. Ee, o yüzden onların e, kendi kararlarını değiştirmeleri... hani ...biraz daha uygun olmaları, sektör içi bazı etik kurallar yayınlamaları halinde tahmin ediyorum. Yani Sadece mevzuatla değil, biraz da sektörün kendi uygulamaları dolayısıyla o sorun çözülebilir diye umut ediyorum. Ee, tasarılardan bir tanesi o kiserveriler var ee, kiserveriler hep gidiyor geliyor kişisel verileri koruma kanunu kiserverlerin koruması hakkında kanun kiserverlerin koruması hakkında kanun ...TCK'dan farkı ne hani bu yine çok konuşulan bir şey ee, zaten hani suç olarak belirlenmedi mi evet suç olarak belirlendi ama kiserverlerin korunmasıyla bunun bir suç olarak belirlenmesi arasında çok büyük bir farklılık var nedir o farklılık ee, bir uyumluluk süreci hazırlamak işletmektir eğer kişisel veri işliyorsanız özellikle devletseniz veya şirketseniz bu kişisel verileri koruma yükümlülüğünüz başlıyor. Korumayı nasıl yerine getireceğiniz bilgi güvenliği süreçlerine çok benzeyen bir süreçten bahsediyoruz. Kimler bu bilgilere erişebilecek? Ne kadar süreyle saklayacaksınız? O bilgiyi alırken aldığınız kişiden rızayı aldınız mı? Onu doğru şekilde bilgilendirdiniz mi? Haklarını ona söylediniz mi? Veriyle ilgili ne yapacağınızı? Daha sonra zamanı geldiğinde yok ettiniz mi? Gibi bir uyumluluk programından bahsediyoruz. Ve burada e, sorumluluğunuz dediğim gibi sadece Rıza'nın alınıp buna göre işleme vermediği şu yapıyı uygun tesis edip işletip işletememenizle ilgili. Eğer yapamıyorsanız bunun karşısında yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Düzenlemenin temel amacı bu. Ve son hali hani çok fazla değişti. Bilgim dahil dışında yine değişmiş de olabilir. E, çünkü bakanlıkta hala. E, uygulanabilir durumdaydı. İstisnalar biraz karışık ama artık herkesin düşündüğü. E yeter artık hani kanunumuz olsun hani bir temel bir şey olsun da bunun üstüne artık bir şeyi konuşalım diye çünkü e, yine pratikte şöyle çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyız. E, Avrupa Birliği'ndeki mevzuat e, temel olarak ülkelerdeki düzenlemelere bakar. Sen bir e, korunaklı ülke misin, uygun bir durumda bir ülke misin, değil misin? Buna bakar. Eğer ki mevzuat uygun değilse sizince üçüncü sınıfa koyarlar. Bu ülkelere veri aktarımı yapılması yasaktır. Çok zor bir prosedür var. Yani şirketin gidip o ülkedeki idareden izin alması, özel belirlenmiş sözleşme şartları var. O sözleşme şartlarını yapmış falan, ve uzun sürüyormuş. Bu yüzden e, verilerin bu tarafa getirmesi çok tercih edilmiyor. Son dönemde Türkiye'deki pek çok şirket gidip Avrupa Birliği'nde şirketler satın aldılar. Ve merkezi sistemler kurmak istiyorlar. Kurdukları merkezi sistemlerdeki doğal olarak e, ilk başta da personel verisini ve müşteri verisini buradaki data centerlerine getirmek istiyorlar yapamıyorlar. Veya çok zor bir süreçten geçmek zorunda kalıyorlar. Hani e, Ulaştırma Bakanlığı'nın şu an en büyük politikalarından bir tanesi burasını veri merkezi haline getireceğiz. Ken önünde çok net bir engel olarak bu var. O yüzden yani e, artık gerçekten kavna ihtiyacımız var. <gülüyor> Daha fazla bunu bekletmemekte de çok büyük fayda var. Üç, üç ülke kaldı dünya üstünde. Yani internet sektöründe ben varım diyen e, nüfus içinden, ülke nüfusu içinden biri Türkiye müzik arası ya, ama ne dinleyeceğiz durur Gevendeden Nayu Gevende'den Nayu adlı parçayı dinledik. Konuğumuz Sayın Tuğrul Sevim'in isteğiydi. Ee, Sayın Avukat Vedat ile birlikte bugün iki konuğumuzla birlikte devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'dasınız sevgili dinleyenler. Bilgi Çağın Hukuku Programı'nın bugünkü konusu 2013 yılında Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan yasal düzenlemeler ee, bu konunun e, bil fiil içinde olup uzmanlığını da sürdüren avukat Tuğrul Sevim arkadaşımız e, bize e, ticaret hukuku açısından e, başladı anlatmaya. E, sonra tüketiciye bir parça girdik Aha. ve ayrıldık. Şimdi kişisel veriler kanunun artık 15 yıl mı oldu? Daha bile fazla herhalde. Aha. Kişisel Veriler Kanunun da kişisel verileri koruma konusundaki düzenlemenin de hala gecikmekte olduğunu konuşuyorduk ki... E, ...Murat Loster bir müzik arası verelim dedi. E, bu konuda dünya üstünde e, üç ülke kaldığını ben söylemiştim. Birisi biz. Öteki de Güney Afrika ve Tayland. Kaldığımız yerden sürdürelim o zaman. Buyurunuz. Buyurun. Ee tasarılar bunlar. E, yürürlüğe girenler en önemlisi, hayatımızı bence çok ciddi derecede değiştirecek olanlardan bir tanesi, ödeme sistemleri kanunu geçti. E, tam aslında böyle bir, bence bu bizim en azından çevremizde de çok bir etki yaratmadı. E, baz, hani çoğu zaman şey diye geçti, bitcoin'i yasallaşıyor mu falan gibi bir şeyle geçti. Yok yasallaşmıyor bu arada, hiç, hiç alakası yok. Yani bitcoin sistemiyle talep edilen şu konulan elektronik paranın ee, çok büyük bir e, farklılığı var. Ama hani kanun yürürlüğe girdikten sonra olacak olan şey şu. Temel olarak evet elektronik para e, yasal olarak tanımlanmış ve lisans verilmiş kuruluşlar tarafından veriliyor olacak ödeme sistemleri. Aynı şekilde e, ödeme sistemi yapısı da Türkiye'de değişiyor. E, Tuğrul Sevim'ciğim izin verirsen e, Vedat Bey'e bir soralım açık radyo dinleyenlerine Bitcoin'in ne olduğunu bir açıklasın. Yani şimdi tabii bu kahvelerde bir marka vardır hani çay içerken kullandığınız şimdi o kahve de geçer sadece e, o oranın parasıdır şimdi bu bitcoin'i ilk planlayanlar da bunun arkasındaki matematik modelle acaba bir tür ödeme e, şeyi olabilir mi dediler yani neticede paranın köküne indiğimizde bir ödeme aracıdır yok, yani fiktif bir şeydir yani günü gelmiştir sigara evrensel olmuştur. bir mağamda <gülüyor> mı? Yani, yok şimdi para her zaman e, lokal idi yani evrenselliği Bretton Woods'dan sonra. <gülüyor> Şimdi bu e, tedavül ederken arada bir e, ortak bir bileşke bulmak amacıyla zaman içerisinde birçok şey para olmuştur. Yani illa gümüş veyahut da altın veya bakır değil. E, ne bileyim bir savaş zamanında Virginia'nın tütünleri para olmuştur. Bir başka zaman e, çikolata bir körnüsü olarak devam etmiştir İki dünya Savaşı'nda. Ne yazık ki benim için hep öyle. <gülüyor> Yani e, şimdi internette de bir, önce bir beans diye bir şey çıkmıştı o bitcoin'den önce fasulyeler falan. Yani bu şekilde bir, benim ödemeyi kabul etme biçimimle alakalı bir şey bu. Şimdi bitcoin'in mimarları bir topluluk birbirine acaba bitcoin olarak öde, ödeme kabul ederse hizmet ve mal alışverişi yapılabilir mi fikrinden hareket ederek... ...bir tür süpranasyonel bir... E, ...para birimi oluşturmaya çalıştılar. Yani esperanto gibi de... ...diyebiliriz bir dil e, çabasıydı o da. Benim gözümde hani bu... ...uluslararası para sistemin içerisine... ...kolay kolay girebilecek olan bir şey... değil gibi görüyorum. Hala da o inançtayım. Çünkü paranın... ...kontrolü... E, ...hükümetler için önemli bir şeydir. Yani e, araçtır. Bitcoin günümüzde bir de... ...hackerler tarafından çok sevilip kullanılıyor. Hmm. Çünkü... ...hükümetlere bağlı değil ya... Evet. E, ...dolayısıyla hükümetlerin... ...kontrolünden bağımsız... ...mesela şantaj amacıyla bir hacker... ...bir şirketten ya da bir şahıstan para alacaksa... evet. E, ...o zaman dönüp... ...işte diyor ki bana şu kadar parayı... ...Bitcoin üzerinden yolla... Evet. ...gibi bir kullanımı da söz konusu... ...diyelim ve hemen son dakikalar için... ...Trol sevme sözü geri verelim. Hı hı. E, Bitcoin arz modeli sebebiyle de... ...çok enteresan bir model çünkü kendi kendine... ...belli bir matematiksel model doğrultusunda... Piyasaya bitcoinler arz ediliyor. Bu yüzden de devletlerin en fazla... E, ...bence itiraz edebileceği noktalardan bir tanesi bu. Çünkü e, para politikasına doğrudan müdahale eden bir yapı. Yani elektronik para düzenlenirken... ...her halükarda bedel karşılığında tedaviye çıkan bir değer vardı. Burada bedel karşılığı olmadan... ...kendiliğinden kendi matematiksel lig içerisinde... ...arz edilen bir e, değer söz konusu. O yüzden çok e, kafaları karıştıran e, ve... ...tahmin ediyorum e, çünkü en son Amerikan Merkez Bankası da bir tane soruşturma başlatmıştı. E, müdahale edip büyümesini istemeyecekleri yapılardan bir tanesidir. E, neyse bizde buna izin verilmiyor ama çok temel bir değişiklik var. Yani ödeme sistemleri işte dünyada pek çok zaten şirket var. Bunların da faaliyet gösterebilecekleri gibi bir e, yapı var. Kanun çok sevimli geçmedi. Baktığınız zaman direktife çok uyumlu değil daha çok bizim mevcut bankacılık e, düzenlemelerine biraz daha yakın. Ee, özellikle verilerin yurt dışına çıkarmaması falan gibi e, inovatif modelleri ortadan kaldırabilecek bankayla çalışma zorunlulukları gibi bazı şeyler var. Ee, bunların yine uygulamasını şimdi e, ikinci düzenlemelerde görüyor olacağız. Ee, ama ve lakin hani yine de biraz sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Az, azıcık küçücük bir soru. Hı -hı. Merak eden dinleyenlerimiz olabilir. O kanunun taslağını. Hı -hı. Ödeme sistemleri kanunu taslağı diye mi? Bakılsın. Ödeme sistemleri kanunu diye arattığınızda anında bulabiliyorsunuz. Çok ha. uzun bir adı var. Öde ve memenkul kıymet sistemleri ve Hı -hı. mutabakat Hı -hı. E, falan şeklinde Hı. devam eden bir şey var. Ee, çok önemli bir şey daha dediğim gibi hani bu iki yapı gelecek ama daha önemli olan bizde ödeme sistemleri devletin elindedir. Merkez Bankası'nda dedir ve de yetki verdiği birkaç tane kurum tarafından işte Takas Bank'ta, BKM gibi yapılar tarafından işletilir. Kanunla esas getirdiği bu özelleşiyor. Yani Mastercard'ı, vizayı, diğer ödeme altyapılarını artık doğrudan faaliyet gösterirken bu kanundan sonra görebiliyor olacağız. O yüzden sistem tarafında, altyapı tarafında inovatif çözümler gelir. Ama üst tarafta dediğim gibi yine bankacılık tek elinde biraz daha bir yapı göreceğiz büyük ihtimalle. Yani tüketicinin bu kadar tabii ki güveninin yüksek olması gereken bir ödeme gibi bir alanda e, ağır regülasyonlar olması gerekir yani inancıdayım. Kaldı ki eski sistem çalışıyorsa tamir etmeye gerek olma yani bir anlayıştan geldiğim için şu andakinin biraz daha iyileştirilmesi dışında benim bir beklentim yok. Yani o ödeme Hı -hı. sistemlerinde benim tek takılmış olduğumuz e, kayıt, e, bunların incelenmesi, dışarıya sızdırılması, buradaki databaselerin korunması gibi... Yani bireysel hakları ve tüketici haklığını korumak gereken yerlerin çok çok daha ağır olması gerektiğine acıda. Ben e, iyice sonuna yaklaştık. Son mesaj olarak şöyle bir soru sorayım. E, 2014'ten ne bekleyeceğiz? Yani 2014'te başımıza gelebilecek en hayırlı yasal düzenleme bu alanda <gülüyor> ne ya da neler olabilir diye iyimser bir soru sorayım. Vallahi şöyle yani hayırlılık tabii çok tartışılabilir ama... E, çok iş getiren bir yapıyla karşı karşıya olacağız. Özellikle hani konuşmadık ama Türk Ticaret Kanunu ikinci düzenlemeleri girdi. Şeyler başlayacak. Ee, büyük ihtimalle bunun uygulamaları başlayacak. Bunların hepsi uyumluluk gerektiren şeyler. Hani Sarban e, uygulaması kadar sert olmasa da Türkiye'de de TTK uyumluluk kurumsal e, yönetimle ilgili dijital kurumsal yönetimle ilgili uygulamalar görüyor olacağız. Dijital kurumsal. Dijital kurumsal yönetim hani denebilir. Kurumsal hmm. yönetim ilkeleri diye bir yapı var zaten. Bunun hmm. içerisine şimdi dijital giriyor olacak. Çünkü işte hmm. biliyorsunuz yönetim kurulu, genel kurulu, web sitesi, e, oyların elektronik ortamda kullanılması. Elektronik ve... faturayı da bu arada tabii ki 2014'te yani yürürlüğe girdi. Hani orada evet. daha yaygınlaşacak ve Aynen orada öyle. belki dikkat edersin. Yani küçük bir şey var. Elektronik faturayı e, çok genişliyor kapsamı. Yani oraya da yani biraz dikkat etmek kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Taslak çıktı. Ee, önceden sadece B2B ve belirli kapsamdaydı. Artık B2C e, elektronik fatura da uygulanabilir duruma gelecek. Taslak yürürlüğe girince tebliğ tasla. Ee, yoğun bir gündem olacak 2014'te. 1984 yani. <gülüyor> Peki böylece programı kapatıyoruz. Ee, sevgili Vedat Gürer'e, e, Tuğrul Sevim'e çok teşekkür ediyoruz. 2014'te güzel yasal düzenlemeler <gülüyor> geldikçe de bekliyoruz her zaman. İyi haftalar